Aziz Müslümanlar, izzetimizi ve şerefimizi Muhammedi bir gönüle sahip bulunmamıza bağlıyoruz. Muhammedi olduğumuz nismette şerefliyiz, Muhammedi olduğumuz nismette aziziz, Muhammedi olduğumuz nismette de payidar olmamız için teminatlar var demektir. Binaenaleyh bizim için en hayati ahmiyet arz eden husus Muhammedi bir gönle sahip bulunmak sallallahu aleyhi sellem. Bu da yeniden gönüllerimizde Hazreti Muhammed aleyhissalatu etmeye bağlıdır. İnsanlık sevgisine bağlıdır. İnsanlığa karşı gerekli olan alakayı göstermeye bağlıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'a bağlı olan bir insanın peygamberinden ötürü ümmetine karşı alaka duymaması mümkün değildir. Gerçekten Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seven, seven, itaat zincirine giren herkes, malukata karşı alaka duyacak, hiç kimseyle kat'i alaka etmeyecek, münasebetini kesmeyecek, belki beraber olacak ve fırsatlar kollayacak, Ha, gönlüne muhabbetullah ve mekafetullahı yerleştirsin ta ganuna muhabbeti Resulullah'ı yerleştirsin. zira hakiki bir mümin Allah sevgisine mazhar olmayı ancak bu yolda görür. Farika Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Habibullah <gülüyor> ila ibadihi Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı Allah'ın kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. El alem Allah'ın kullarının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 ''Son işim benim bu olsaydı.'' diyor kafirlerden. Hubeybi dara ağacına götürdüler. Resul-ü Ekrem'in ordusundan Hubeybi. Bir tepenin başında hüzey kafirleri tarafından sarılmış. Üç arkadaşları öldürülmüş. Üç yüz indire vurulacağı zaman bir tanesi de baş kaldırmış o da orada öldürülmüş. Zeyd İbni Besinne ile Hubeyb Mekke-i Mükerreme'ye esir getirilmiş. Ve bir eve kapatılmış.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 O da ne demek diyor? Benim bir hıyanetimi mi gördünüz? Ona karşı ihanetimi ifade eder bir davranışmamış mı şahit oldunuz? O da ne demek? Benim gibi binlerce hube felak olsun, fakat onun zülüfleri dağılmasın. Onun bu sözü ve bu coşkunluğu, karşı tarafı öyle heyecana getirmiştir ki, ellerinde kayızla biledikleri hankerleriyle, mızraklarıyla, üzerine saldırır ve bir yerinden belki kendisini delik deşik ederler.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 Resul-i Ekrem medine mescidinin içinden bir aralık dizleri üzerine doğrulur ve kayma doğru nazarlarını diker ve aleyke selam ya Hübeyb buyurun Ya Resulallah Hübeybe ne oldu? Hübeybi şehit ettiler buyuruyor. Oklarla, mızırıklarla üzerine gittiler ama Hübeybin içinde bir dert vardı. Hakkı birini anlatmadan gidiyordu. Bir gönlüğe hakikati yerleştirmeden gidiyordu, derdi buydu. Siz devri misal et öyle kalbinize ve kafanıza koyun, yaşatın. Ben günümüzden size misal vereyim. Bir hocamız Hak ve hakikate tercüman anlatıyor. Her gün etrafında beş on tane delikanlım. Dün biri itida etmiş, bir kısım Müslümanlık öğrenmiş. Yarın başkası itida ediyor, öbür gün başkası itida ediyor. Böyle hizmet edenlerin sayını Allah meşgul etsin.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 ألا إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ أَبْلَغَنِّ رَأْسَهُمْ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَمِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرَاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُّوا لَهُ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ